اَمَّا بَعْدُ فَيَا ibadallah, اللّٰهُ taala ve تَعَالَى وَاَطِيعُوهُ وَبَلّٰنَا رَسُولُهُنَّ بِالْهَا شِمِيكُ الْكَرِيمُ Muhterem Müslümanlar! Aziz olarak yaşamaya hakkı olan fatih ruhlar ve azimli olan ruhlardır. Aziz olarak yaşamaya hakkı olan kimseler, Rahatı mevzulunda, hücudatı mevzulunda fedakarlıkta bulunan kimselerdir. Rahat terk edilmeden rahat erilemez. Bani olmadan pek çok yönleriyle bekaya masar olunamaz. Beka fenadan geçer. Tükenmek lazım ki varlık başlasın. Her şeyin bittiği yerde bitmeyen bir varlık başlar.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 Resul-ü Ekrem bu duyguyu geliştirdiğim, bu anlayışı kendi cemaatına intikal ettirdim. Beş on bin insana sahip olduğu bir dönemden beni asfer harbi ilan etmek, Sasani İmparatorluğuna karşı ordu göndermek ne demektir? Zeyd İbni Harise'nin kumandası altındaki ordunun sayısı üç bindir. Ve bu ordu yüz binlere aşan Hireklius'un ordularına karşı savaşmak için gidiyordu. Kendisi Tebus'a giderken münafıklar meseleyi serrişte ediyor ve diyorlardı ki, bir avuç insanlar Roma İmparatorluğu'na karşı gidiyor. <gülüyor> ve Übey ibn-i ben şimdiden daha onları Muhammed dahil sallallahu aleyhi ve sellem, zincirler içinde esir edilmiş görüyor gibiyim diyordu münafık. Resul ü Ekrem ben meydan okuyordu bir avuç insanlar. Kor haline gelmiş bir avuç insan yerinde duramıyordum. Zira zaten yerinde durmaya karar verseydi kokuşacaktım. İçten birbirine düşecektim. Bin bir alternatifin yayıp bitirdiği bir cemaat haline gelecektim. İç tür düşmelere meydan vermemek, zindeliği koruyabilmek, vahdeti koruyabilmek için Daima dışa doğru açılan kapılar ve menfezler gösteriliyordu. Yeryüzü bir gün bütün zimam darlığı getirse resul önüne anahtarlar halinde koşsaydı, Resul-i Ekrem kendi cemaatine, yıldızlara giden yolları gösterecekti. Oraları fethedeceksiniz diyecekti, Resul-i Katiyede cihan olmayacaktı. 23 senenin içine büyük işler Allah'ın tevfikiyle sıkıştırmış hem bir cemaatin meydana gelmesine, hem ateşini bir cemaatin meydana gelmesine, hem büyük bir ruhun yerleşmesine, müstakar hâle gelmesine, hem de fetihlerin başlatılmasına vesile olmuş. Bin birini şimdi arada Allah'ın tevfikiyle yapmış. Bu ağır ve yorucu vazife hitama ereceği hengamdaydı ki, oğlum, oğlum dediği Zeyd ibn Genç delikanlı oğlu çağırdı. Bir Cuma veya Perşembe günüydü. Evladım dedi, şimdi seni bu ordunun başına nazbederek beni asklara doğru harbe göndereceğim. Benim gidip de geldiğim, babanın gidip de orada kaldığı, çok sahabinin döküldüğü yere göndereceğim. Cuma günü ordu teşkiline karar verildi. Bu orduya Ömer istirak ediyor,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 çok hasta ve yerinden kalkamayacak kadar mutluydu Resulullah. Başında sımsıkı sarılı sarıyla, minberin senanana zor tutuna tutuna, cemaatin karşısına çıktın. Allah hamdü sena etti, ayakları titriyordu. Zira vefatına iki gün kalmıştım. Ayakları titriye titriye cemaatine şöyle dedi. فَوَاللّٰهِ لَهِمْتَعَنْتُمْ فِي عِمَارَةِ عُسَامَةً zatı antul fi imareti abahum ve inillah ve innehu lecdirul a'laqliqu bil imareti vallahi usmani kumandan tayin etmemde tani diyorsunuz sahabe babası hakkında da aynı şeyleri söylemiştiniz allaha yemin ederim ki o da bu işe layıktır babası da bu işe layıktı diyordum sahabenin içi oturaklaşmıştım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 O ise tek kelime gücü yoktu, dudakları dahi kıpırdamıyordu. Ötesini Hüsame kendisi anlatırken anamla beraber girdik. O ana bir zamanlar Resul-i Ekrem'e de analık yapmış. Ümmü Eymen onu büyütmüş, beslemiş terbiyesiyle meşgul olmuştu. Anamla beraber yanına girdim. Ellerini uzattı, ben omuzlarından tuttu. Alnımı dudaklarına kadar götürdü. Ve beni alnımdan öptü, konuşamıyordu fakat ellerini yukarıya kaldırdı. Bir şeyler istiyordu, gözünün önünde Roma İmparatorluğu herhalde ben ediyordu. İlk açılan ordu benim ordum olacaktı. Beni esmerin yıkılışını görüyordu. Ve sonra ellerini indirirken anladım ki bana dua ettin. Kütüata muvaffakiyetim için dua etti. Ayrılıp birliğimin başına gittim. Pazartesi sabahı idrak ederken rasûl Ekrem'in iyi olduğu haberi geldi bize. Çok sevindik, herkes bayram yapıyordu yeniden Rasûlullah'a kavuştuk diye. Halbuki emanetinin alınmasından evvel kendisine yeni bir adet yeni bir hüzûr devresi muvakkaten bahsedilmiştir. Ben tam orduma Er-Rahîl, er rahil diyeceğim zamandı ki, pazartesi göç var diyordum orduma. Anamın habercisi arkadan yetişti. Er Rahimler rahim diyordu. Güneş durup etti evladım. Yer haline kramık tadısını diyordu. Sancaya huzurun isaret ben aileni getirdim yere sakladım. Bütün dünya yıkılmış ve dünyalar yıkılmıştı. Bir güneş doğmuşken Medine ufkunda da durup etmişti. Medine resul Ekrem'in kaybolması heyecan ve heyecanını yaşıyordu. Bayrak bir iki gün orada dalgalanıverdi. resul Ekrem'in teşhidü tekviğin ve teşhiği yapıldı. O toprağın zinasine terdi edildi. Rabbisine vasıl oldu, bayrak mahkûl mahkûl dalgalanıyordu. Bu bayrak Bizans'a gidecekti, bu bayrak Batı'ya Müslümanlığı götürecekti. Mahzun mahzun dalgalanıyordu, meseleyi çok iyi kavrayan Sıddıklar Sıddıklıyım. Evet. O büyük insanların başı sertacı sertacı iptahacı. Minbere çıkarak Ashab-ı şöyle seslendi. Resul-i Ekrem vefatından evvel dert edilmişti. Veni Esfer'i dert edinmiştim. Batı kesimini açılmayı derd edilmişti atlarının, naralarının, mücahitlerinin haykırışının, düşman sinesinde duyulmasını terdedilmişti. Bayrak mahzun mahzun dalgalanıyor, ben bu orduyu göndermek istiyorum diyordu. Bin insan yanına birden koştu, İrtidat hadiseleri var ey Allah'ım Peygamber'nin halifesi, dinden dönmeler var ey Allah'ım Peygamber'nin sen bu orduyu göndermesen de burada bıraksan, o çüklüyor ve şöyle diyordu. Bana ne teklif ettiğinizin farkında mısınız? Bu orduyu Resul-i Ekrem hazırladı eliyle. Vallahi bilsen ki dağlardan canavarlar gelecek, benim etrafımı saracak. resul Ekrem'in hazırladığı bu ordu durmayacak, gidecektir diyordu. Yalnız benim bir isteğim var. Üsama ya bunu kabul ettirebilirsen bir isteğim var. Rica edeceğim ona. Ömer'i bana bağışlasın yanımda kalsın. Ağır bir yük altına girdim ve Medine'nin dışına kadar cihanı fethedecek orduyu teşvik ediyordu. Gençler daratin üzerinde iki müklüm. Ey Allahım Peygamber'in Ali gel sen bil ben diyordu. Hayır bırak diyordu. Allah yolunda ayaklarım biraz toz olsun diyordu, benim de ayaklarım toz olsun diyordu. Yalnız senden bir ricam var, ağır bir yük altına girdim, Ömer gibi bir adama ihtiyacım var. Ben senin askerini senin elin altından alamam, sen müsaade edersen Ömer Medine'de kalsın. Kalsın dediği zamanda da tekrar ediyordu, bunu Allah aşkına gönlümden söylüyor musun? ...yoksa ben Resul-ü Ekrem'in kumandanına baskı mı yapıyor diyordun. Bu ne derinlikti Allah aşkına, bu ne saygıydı Allah aşkına, bu ne imtizadı Allah aşkına, bu nasıl Fatih bir Allah aşkına! O 3000 bin kişilik ordu iki batı yakatını açılıyordu. Fatih'in İstanbul'u dışında onun tesiri büyüktür. Malazgirt'te aslan Nalparslan'ın nar atmasında onun teziri büyüktür. <gülüyor> Anadolu'nun bizim için bir ülke haline gelmesinde onun teziri büyüktür. Büyük terdar gidiyordu. Yardıma ihtak, muhtak olunduğu bir devrede gidiyordu. Beni Esfer'in kapısının önünde bir at oynatıp geçiyordu. Geçiyordu ve düşman anlıyordu ki... Müslümanlar tezenzüle maruz kalmadılar, Hazreti Muhammed'in gitmesi onları bitirmedi. Allah'a kulluk yapan bu insanlar daha pek çokları ishal ve intikal etse alemem. Yine kuvve maneviyeleri kırılmayacak, yine sarsılmayacak ve fakat kendilerinden istenen vazifeyi yapacaklar. Küfrün ödünü kopardı, kafirin dudağını patlattı.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 Allah'ın kendilerine verdiği şeyler Allah yolunda tarz edenlere, sahabi mesleğine girmek isteyenlere, sahabi mesleğine gidecek bir yolda işaret ve iş Hı -hı işarette şey. bulunuyorum. Geçende bir delik astı, <gülüyor> çünkü hüziye tırmandı, dudakları titriyordu. Bana dedi ki hocam, bir gördüm manası nedir? Ravze-i Fâki ...mubarek cesedinin kanlar içinde parça parça olduğunu gördüm. Bunun manası nedir, diyorduk. Bunun manası açık ve teciktir. Bunun manası Beytullah'ın basılmasıdır. Bunun manası Afgan'ın şükürtudur. Bunun manası Afganistan dağlarında... ...hardan dışta bu manada yer Bunun manası kafirlerin müeminin haysiyet ve izzetiyle oynamasıdır hırzın payman olmasıdır, namusun toğran olmasıdır, Kur'an'ın rafa konmasıdır! Resulullah mahzundur! Ağlayın fikilsin, muzdarip ki fikilsin, dinler ikilat etsin, rahatınızı terk edici yüzüre kopsun. O kendisine düşeni yaptır. yaptı! Yaptı sizi sevindirdi! Kendinize düşeni yapın, sevindirir Resulullah! Aç Allah, ki Allah'a! Sallallahu aleyhi ve sellem! اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا الْكَلَامُ اَاوْلَا الْنَذَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَلٰى فِي الْكَلَامُ وَاِذَا قُلَى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهْا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تاظِمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفي فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي Yaa ayyuhan kileri amin o salu ona ve sallimu teslima labeik Allahu molla siddina Muhammed ve ala al siddina Muhammede kama sali et al Ibrahim ve ala al siddina Ibrahim fil alamin Rabbana majid barik ala wa ala kama ala Seyyidina Ibrahim ve ala Ibrahim fil alamin Rabbana majid vardallahu ana siddik <Sessizlik> abi bakr ma al faruq omar o usman ve ali raziyallahu anhum ve ana sittat al baqiyyah al ashrat al mubashshara ve ana sahabe ve allahın kulları tek ve müstesna kulluk olan allahın kulları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 Malınızı ve canınızı sarf etmekle siz emrediyorum. Ve <gülüyor> yanha ani'l fahşayı ve'l münkeri ve'l bagy. Ye'izukum la'allakum Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil. Resulü'z-ihan ve sahibi Kur'an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 إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، ولا الله أكبر، والله يعلم ما تصنع. صدق الله العظيم.